Bismillahirrahmanirrahim Namazlarda kıraat Namazda kıraat, namaz kılanın kendisi işitebilecek derecede, diliyle harfleri belirterek Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir miktar okuması, namazın bir rükmü olarak farzdır. Kendisi duymayacak kadar bir sesle okuyuş kıraat değildir. Ancak imamı uyan kimse bu kıraattan müstesnadır. Bu kimse Kur'an okumaz, ileride açıklanacaktır. Vitrin ve nafile namazların bütün rekatlarında iki rekatlı farzların her iki rekatında kıraat farzdır. Fakat dört rekatlı farz namazlarında, üç rekatlı farz namazda tayin yapılmaksızın yalnız iki rekatlarında kıraat farzdır. Ancak kıraatın ilk iki rekatta yapılması vacip görmüştür. Bunun için ilk iki rekata kıraatın kasten terk edilmesi me mekruhtur. Yanılarak terk edilmesi de sehir yağın yanılma secdesini gerektirir. Farzların diğer rekatlarında Fatiha okunması sahih kabul edilen görüşe göre vaadittir. Yanılarak Fatiha'nın terk edilmesi de seyif secdesini gerektirir. Fakat diğer rivayetlere göre farzların son üçüncü ve e, dördüncü rekatlarında kıraat caiz olduğu gibi tesbihde bulunmak veya üç tesbih miktarı suçmakta caizdir. Ancak Kur'an okumak daha faziletlidir. Fatiha okumakta sünnettir. Namazda kıraatın farzı olan miktarına gelince imam ı göre bu farz olan miktar kıraat farz olan her dekatta ayet kısa dahi olsa en az bir ayettir. Bu miktar Kur'an okundu mu? Bu farz yerine getirilmiş olur. Fakat iki imama ve imam-ı azamdan diğer bir rivayete göre bu miktar üç kısa ayet veya en az üç kısa ayet miktarı olacak kadar uzun bir ayettir. İhtiyata uygun olan da budur. Bir harften veya bir kelimeden ibaret olan nun ve müthameten ayetlerinin okunması sayı olan görüşe göre yeterli olmaz. Çünkü bu miktar kıraat sayılmaz. Bir ayet kelimeden, başkasını okumaya gücü yetmeyen kimse o ayet kelimesi imama Azam'a göre bir rekatta bir defa okur, üç kez okumaz. İki imama göre üç kere tekrarlar. Fakat üç ayet okumaya gücü yeten kimsenin bir ayeti üç kez tekrarlaması, iki imama göre de caiz değildir. Ayetülkürsi gibi uzun bir ayetin bir kısmını bir rekatta, diğer kısmını da diğer rekatta okumak, Sayı olan görüşe göre yeterli olur. Çünkü bunlar üçer kısa ayete denk gelmiş, denk olmuş bulunur. Yanlış okuyuşların hükümleri için zelzele tülkari bahsine bakılsın. Namazlarda rükû. Namazlarda rükû da bir rükû olduğun olduğundan fardır. Kıraatten sonra eğilerek rükûya varılır. Baş ile sırt düz bir doğrultuda bulunur. Eller dizlere kadar uzatılıp dizler kavranır. Ayakta namaz kılan kimsenin rükû için yalnız başına yemesi kâfi gelmez. Arkasında eğerek doğru bir çizgi gibi düz bir durum almış bulunur. Bu tam bir rükûdur. Rükûya giden kimse böyle bir vaziyet almaz da kıyama daha yakın bir çizgide eğilirse onun rükû sahih olmaz. Fakat rükû vaziyetine daha yakın eğilmiş ise rükû sahih olur. Otururken namaz kılan kimse rükuya vardığı zaman ağlı dizlerine paralel olacak derecede arkasını eğmelidir. Rükuda bulunuyor gibi kambur olan kimsenin rüku başını biraz eğmekle olur. Kamburluğu rüku sayılmaz. İmama rüku halinde yetişen kimse ayakta tekbir alıp ondan sonra rükuya gider. Bu tekbiri rükuya yakın bir vaziyette alırsa namazı bozulur. İmama uymuş olmaz. İmam henüz rükudayken yetişip de ona uyarak rükûya varan kimse o rekatı imamla kılmış sayılır. Fakat bir insan imam tek tekbir alıp da imam rükûdan kalktıktan sonra rükûya gitse o rekata yetişmiş sayılmaz. Bir rekatı kaçırmış olur. Kaçırdığı rekatı namaz sonunda imam selam verdikten sonra tek başına kılar. İmama uyan kimse imamdan önce rükûya varıp daha imam rükûya gitmeden başını kaldırırsa bu rükû yeterli olmaz. Bunu imamın rükû ile iade etmezse namazı bozulmuş olur. İmamdan önce rükû veya secdeden başını kaldıran kimse, imama aykırı davranışını gidermek için hemen rükû veya secdeye döner. İmama rükûda izleyen kimse iki tekbire muhtaç değildir. Ayakta Allahu ekber deyip hemen rükûya gider. Bu bir tekbir ile hem iftida hem de rükû tekbirini almış olur. Tekbirini almış olur. Namazlarda secdedir. Secde de namazın bir rükünü olduğundan farzdır. Namaz kılan bir kimse rükudan sonra secdeye varır. Rükudan doğruluktan sonra yere kapanarak iki dizi üzerinde ellerini dayanarak alnını ve burnunu, yüzünü iki eli arasında yere veya yere bitişik bir şey üzerine koyar. Yüce Allah'a tazimde bulunur. Bu şekilde secde her rekatta ikişer defa arka arkaya yapılır. Namazda secde için alın yere koyulduğu halde burun yere konmasa Secde yine caiz olur. Fakat böyle bir secde özür bulunmayınca mekruhtur. Aksine olarak burun yere konur ve alın konulmazsa özür olmadığı takdirde imam-ı azama göre kerahatle caiz olur. İki imama göre özürsüz öyle bir secde caiz olmaz. Bir özde dayanarak da olsa yanak ve çene ile secde yapılmaz. Alın ve burun da secde etmeye engel bir özür bulunursa ima ile secde yapılır. Secdede elleri ve dizleri yere koymak herhalde Farz değildir. Sünnettir. Fakat İmam Züfer, İmam Şafii ve İmam Ahmet'e göre farzdır. İki ayağın veya bir ayağın parmakları yere konmadıkça secde caiz değildir. Tercih edilen görüş budur. Bir ayağın yalnız bir parmağını veya ayağın yalnız üstünü yere koymak kafi gelmez. Secde edilecek yer ayakların konduğu yerden. Eğer yarım marşın. Yani 12 parmak miktarı yükseklikte olursa secde caiz olur. Daha fazla yüksek olursa caiz olmaz. Kalabalıktan veya başka bir ödürden dolayı dizler üzerinde secde caizdir. Yine kalabalıktan dolayı aynı namazı kılanların birbir arkasını secde etmelerde de caizdir. Bir kimse başındaki sarığın büklümü üzerine veya elbisesinin fazla kısmı üzerine secde ettiği takdirde eğer bunlar temiz bir şey üzerine konulmuş olur ve sarığın büklümü de anla bitişik bulunursa secde caiz olur, değilse olmaz. Herhalde yerin sevdiğini duymak da gerekir. Bu sertliğin duyulmasına engel olacak pamuk ve benzeri bir şey üzerine secde edilemez. Atılmış yum ve pamuk, saman ve kar gibi bir şeyin üzerine secde edildiği takdirde eğer bunların boşlukları kaybolur da sertleşirse üzerlerine secde caiz olur. Fakat bunların içinde yüz kaybolup sertlikleri duyulmazsa ve yüz yere inip kararlaşmazsa secde caiz olmaz. Çuval içinde bulunan buğday, arpa, pirinç ve darı gibi ürünler üzerine secde yapılabilir. Fakat çuval içinde bulunmayan buğday ve arpa üzerine secde yapılabilirse de darı gibi kaypak şeyler üzerinde secde yapılamaz. Ufak bir taş üzerinde secde edilemez. Fakat alnın çoğu bu taş ile beraber yere değecek olursa secde caiz olur. Bir özür olmasa dahi yere yeri serilmiş olan herhangi temiz bir şey üzerine secde edilebilir. Yerin pis olması zarar vermez. O yerin pis kokusu veya pisliğin rengi gibi bir eseri bulunmamak şartı ile. O kadar var ki böyle bir şeyin yere serilmesi yaz sıcaktan ya soğuktan korunmak veya elbiseyi toz topraktan korumak için olmalıdır. Yoksa yalnız anı topraktan korumak için olursa kerahat işlenmiş olur. İmam Malik'e göre kilim, keçe, postaki gibi yer cinsinden olmayan bir şey üzerinde secde edilmesi mektuhtur. Sıcaktan veya soğuktan korunmak gibi bir özürden dolayı temiz yer üzerine konulacak iki el üzerine secde edilebilir. Üzerinde namaz kılınacak bir sergi, eğer namaz, eğer temiz bir elbise ise yukarı tarafını aşağıya getirip etekleri üzerine secde etkililmelidir. Çünkü böyle yapmak tevazuğa daha yakındır. Farz olan rükû ve secde hükümlerinin yerine getirilmiş olması için rükû ve secde denilebilecek kadar o haziyetlerde durmak yeterlidir. Muhakkak üçer kez tespih okunacak miktar beklemek farz değildir. Fakat rükû ve secdede sünnet miktarı en az, 3er kere tesbih okumaktır. Orta derecesi 5 tesbih, yüksek derecesi de 7'şer tesbih okumaktır. Yalnız başına namaz kılan daha çok tesbih yapabilir. Fakat imam olan kimse cemaatin rızası bulunmadıkça 3'ten fazla tesbihte bulunmamalıdır. Çünkü cemaati usandırmak ve kaçındırmak uygun değildir. Rukuda tesbih, Rabbi rabbiyel azim yani pek büyük olan Rabbim her türlü noksanlıklardan beridir, münezzehtir anlamına gelir. Secdedeki tespitler Sübhane Rabbiyel Alâ'dır ki o da yüce kudret ve azamet sahibi olan Rabbimin bütün noksanlıklardan tenzih ederim manasına gelir. Her rekatta iki secde yapılır. Bunlardan biri kasten terk edilse namaz bozulur. Yanılarak terk edilse namazdan sonra hatıra gelse bile namaza aykırı bir iş yapılmamışsa hatırlandığı anda secdeye varılır ve ondan sonra son oturuş iade edilip seyir secdesi yapılır. Secde namazın en büyük rükmüdür. Secde Yüce Allah'a gösterilen tevadu ve tanzimatın en mükemmel alametidir. Bir hadis-i şerifte kulun Rabbine en yakın olduğu hal secdede varmış olduğu halidir. Artık secdede duayı çok yapınız buyurulmuştur. Çünkü secde hali en ziyade küçülme ve teslimiyet hali olduğundan orada duanın kabulü mudur. Secdesiz bir namaz namaz değildir. Mahbudumuzun manevi huzurunda yerlere kapanarak saygısını arz etmek istemeyen bir insan... Kulluk görevini terk etmiş, Yüce Allah'ın rahmetine kavuşma çerefinden yoksun kalmış olur. Namazlarda son oturuş. Namazların sonunda teşebbüt miktarı oturmak da namazın bir farzı ve hükmüdür. Buna kadeh-i yani son oturuş denir. İki rekatta namazlarda olan tek oturuşa da kadeh-i denir. Sabah namazında olduğu gibi, teşebbüt miktarından maksat tahiyyatı okuyacak kadar zamandır. Tahiyyat duası, mevcut bilmiyor anlamını okuyun bütün dualar ve övgüler veya bütün mülkler bedeni ve mali ibadetler Yüce Allah'a mahsustur bunlara başkaları hak kazanamaz selam da Yüce Allah rahmet ve bereketleri de şanlı peygamber sana aittir selam hem bizlere hem de Yüce Allah'ın salih kullarına olsun şehadet ederim ki yani kesinlikle bilirim ki Yüce Allah'tan başka gerçek mağbut yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Yüce Allah'ın kulu ve peygamberidir. Bir kimse sabah namazının iki rekatını kıldıktan sonra ikinci rekat sonunda oturmak sizin ayağa kalkıp üçüncü rekatın secdesini yapmış olsa bu namaz farziyetini yitirir ve nafileye döner. Bu durumda bir rekat daha kılar ve sonunda oturarak selam verir. Yine dört rekatlı bir farz namazın dördüncü rekatında ve akşam namazının üçüncü rekatında oturmayıp da bir rekat daha kılınarak secdeye varılsa bu namazdan nafileye dönmüş olur. Bu halde kılınan namaz sabah namazı ise dört rekattan sonra hemen selam verilir. İkindi gibi dört rekatta namaz ise beşinci rekata bir rekatta ilave edilip ondan sonra selam verilir. Sahi olan görüşe göre bu durumda sevil secdesi gerekmez. Bu mesele İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Muhammed'e göre ise bu namaz esasen namaz olmaktan çıktığı için nafile de olmaz. Bir kimse namazın sonunda teşebbüt miktarı oturduktan sonra namazdaki tilavet secdesini hatırlayarak secdeye varsa namazı bozulur. Çünkü bu halde son oturuş bulunmamış sayılır. Fakat tilavet secdesinden sonra tekrar teşebbüt miktarı oturulursa o zaman son oturuş yapılmış demektir. Son oturuşun tamamını uyku içinde geçiren kimse uyandıktan sonra tekrar bir teşebbüt miktarı oturmazsa namazı bozulur. Çünkü uyku içinde yapılan giriş iradeye bağlı olmadığı için geçerli değildir. Bu için bulunması ve bile bulunmaması eşittir. Namazda uyku içinde yapılan bir kıyam, kıraat ve rükû gibi işler de böyledir. Geçerli değildir. Tadil-i erkâne riayet, hakkını vermek. Namazlarda tadil-i erkâne riayet, İmam Ebu Yusuf'a göre bir rükün olduğundan farzdır. Bundan maksat, namazın kıyam, rükû ve secde gibi her rükûnunu sükûnetle yerine getirmek ve bu rükünleri yaparken her uzuv yatışıp, Hareket halinden beri bulunmaktır. Örneğin rükudan kıyama kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli ve sükunet bulmalı en az bir kez Sübhanallahil Azim diyecek kadar ayakta durup ondan sonra secdeye varmalıdır. Her iki secde arasında da böylece bir tesbih miktarı durmalıdır. Tadili Erkan İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre vacittir. Bu iki ayrı görüşten birincisine göre Tadili Erkan yapılmaksızın kılınan bir namazı yeniden kılmak gerekir. İkinci görüşe göre ise tadil Erkanı erkanlı terkten dolayı yalnızca seyir secdesi yapılır. Fakat böyle bir namazı yeniden kılmak daha iyidir. Böylece insan ihtilaftan kurtulmuş olur. Ayrıca kerahatle kılınan namazları da yeniden kılmak vacip görülmüştür. Namazdan manevi haz duyanlar, namazda tadil-i erkanlı riayet edenler acele etmekten sakınırlar. Acele etmeyi saygıya ve edebe aykırı görürler. Hayatın en yararlı ve en kıymetli saatleri ibadetle geçen zamanlardır. Boş yere veya kısa bir yarar uğrunda zamanlardan harcayan insanların, namaz gibi yüksek bir ibadetten, devamlı mutluluk yolundan ve ilahi huzurun zevkinden mahrum olmamak için çalışmamaları pek garip ve acınacak bir hal değil midir? Namazdan kendi ihtiyarı ile çıkmak Namaz kılanın ihtiyarına bağlı olan bir işle namazdan çıkması da İmam-ı Azam'a göre bir rükün olduğundan farzdır. Buna, Huruç bir sonihi, yani kendi ile çıkmak denir. Fakat iki imama, İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre bu farz değildir. Bu ayrılıktan aşağıdaki iki mesele dolmaktadır. Bir kimse namazın sonunda teşebbüt miktarı oturduktan sonra, kasten namaza aykırı bir iş yapsa, gülse, konuşsa, yiyip içse, ittifakla namazı tamam olur. Fakat namaz kılanın ihtiyarına bağlı olmayarak bir abdestsiz kişi meydana gelse bu durumda iki imama göre yine namaz tamam olmuş olur. İmam Azam'a göre ise namaz tamam olmuş sayılmaz. Hemen abdest alıp kendi ihtiyarıyla namazdan çıkması gerekir. Değilse namazı batıl olur. Bir kimse son oturuşta tecavüp miktarı oturduktan sonra henüz ihtiyarı ile namazdan çıkmadan önce namaz vakti çıksa veya Başka bir namaz vakti girse iki imama göre onun namazı tamamdır. İmam-ı göre namaz bozulmuş olur. Çünkü bu namaza kendi iradesiyle son vermiş değildir. Namazın vacipleri Namazın vacipleri namazların farzları olduğu gibi bir kısım vacipleri de vardır. Bu vacipleri yerine getirmekte namazın farzları tamamlanıp noksanları giderilmiş olur. Şöyle ki, 1- Namaza başlarken yalnız Allah ismiyle yetinmeyip büyüklüğü ifade eden Ekber sözünü de ilave ederek Allahu Ekber demek vaciptir. 2. Namazlarda Fatiha suresini okumak vaciptir. 3. İmama göre bunu okumak farzdır. 3. Namazlarda farz olan Kur'an okuyucunun ilk iki rekatta bağlı kılınması vaciptir. 4. İlk iki rekatın her birinde bir defa Fatiha suresi okuyup tekrarlanmaması vaciptir. 5. Fatiha suresini diğer okunacak sure ve ayetlerden önce okumak vaciptir. 6. Fatiha suresine başka bir sure veya bir sure yerini tutacak kadar ayet ilavesi vaciptir. Şöyle ki, far namazların önceki ilk iki rekatlarında, Fatiha'dan sonra diğer bir sure veya bir sureye denk bir miktar ayet okunması vacip olduğu gibi, vitir namazı ile nafile namazların her rekatında Fatiha ve Fatiha'dan sonra bir sure, veya ona denk bir ayet okunması vaciptir. Fatiha'ya başka bir sure veya ayetin eklenmesi 3 imama göre sünnettir. 7. Yalnız başına namaz kılan bir kimse, sabah, akşam ve yatsı namazlarını dilerse aşikare bir okuyuşla ve dilerse gizli bir okuyuşla kılar. Geceleyin kılacağı nafile namazlarda da hüküm böyledir. Fakat öğle ile ikindi namazlarında ve gündüz kılacağı nafile namazlarda gizli olarak okunması vaciptir. 8. Cemaatle kılınan namazlardan sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarının her rekatında akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatlarında aşikare Kur'an okumak. Öğle ile ikinci namazlarının bütün rekatlarında akşam namazının üçüncü ve yatsının son iki rekatlarında gizli olarak kıraat yapmak vaciptir. 9. Vitir namazında kunut duası okumak ve kunut tekbiri almak vaciptir. Bu İmam-ı Azam'a göredir. İki İmam'a yani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise bunlar sünnettir. 10. Kazaya kalan bir namaz. Gündüz cemaatle kılındığı takdirde eğer sabah namazı gibi aşikare kıraat yapılması gereken bir namaz ise yine aşikare kıraat yapılır. Gizli kıraat yapılması gereken bir namaz ise gizli kıraat yapılır. Tek başına namaz kılar ise aşikare kıraat yapılması gereken bir namazı kaza ederken dilerse aşikare, dilerse gizli okuyabilir. Bir rivayete göre de gündüz kaza edeceği herhangi bir namazda gizli, okuma, gizli okuması vaciptir. Gizli veya aşikare okuma serbestisi yoktur. 11- Secde yaparken yalnız alınla itinmeyip alınla beraber burnu da yere koymak vaciptir. 12- 3 ve 4 tekaklı namazlarda birinci oturuş vaciptir. 13- Namazların her oturuşunda teşebbüte bulunmak yani tahiyyata okumak vaciptir. 14- Namaz içinde okunan secde ayetinden dolayı tilavet secdesinde bulunmak vaciptir. 15- İki bayram namazının üçer ziyade tekbirleri vaciptir. Bu namazların birinci rekatlarında rükû ve secde tekbirleri sünnettir. İkinci vekatların rükû tekbirleri, tekbirleri ise vacip olan ziyade tekbirlere yakın olduğu için o da vaciptir. 16- Namazların farzlarında sıraya riayet edilmesi, iki farz arasında farz olmayan bir şeyin girmesine meydana verilmemesi vaciptir. Fazla olan kıyamdan yani ayakta duruştan sonra rüküye gidilmesi, rükudan sonra secdeye varılması gibi. 17. Vaciplerin her birini de yerinde yapmak ve sonraya bırakmamak da vaciptir. Kur'an okuduktan sonra bir zaman bekleyip sehven düşünceye dalmak ve sonra rüküye varmak gibi. 18. Namazların sonunda selam vermek. Önce sağ tarafa sonra sol tarafa yüz çevirerek es selam demek vaciptir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denilmesinin vacip olduğu açık olarak belirtilmemiştir. Bu görüşe göre sol tarafa selam verilmesi sünnettir. Namazdan çıkılması ise bütün imamlara göre yalnız bir selam ile olur. Bununla namaz biter. Bu selamı vermiş olana artık uyulmaz. Meş, meşhur olan görüş budur. Namazların sünnetleri Namazların sünnetleri de vardır. Bu sünnetler Namazların vaicitlerini tamamlar, onlardaki noksanlıkları giderir ve fazla sevap kazanmaya sebep olur. Sünnete yaiyet edip devam etmek, Allah'ın Peygamberine, Salallahu Aleyhi ve sellem, sevgi alametidir. Bununla beraber bu sünnetleri terk etmek, namazın bozulmasını ve tekrar kılınmasını gerektirmez. Fakat küçümsemek sizin kasten terk edilmesi bir hata ve bir mahrumiyettir. Fakat sünnetin hak görünmemesi boş bir hikmet, boş ve hikmetten uzak sayılarak küçümsemesi Allah korusun küfürdür. Çünkü sünnet de şerî hükümlerden ve esaslardan biridir. Namazlardan önce veya namazların içinde başlıca sünnetler şunlardır. 1- Beş vakit namaz için ve cuma namazı için ezan okumak ve ikamet etmek sünnettir. Şöyle ki vaktinde cemaatle yerine getirilen her farz namaz için ezan ve ikamet sünnet olduğu gibi kazaya kalıp da cemaatle kılınacak farz namazlar için de sünnettir. Birçok namaz cemaatle kaza edileceği zaman bunlardan yalnız ilk kılınacak namaz için ezan okunur. Sonra gerek bu namaz için ve gerek bunun arkasından kılınacak diğer kaza namazları için birer ikametle yetinilir. Kendi evlerinde yalnız başlarına namaz kılacak erkekler için ezan ve ikamet müstahaptır. Gerek yolcular için gerek cemaatle namaz kılacak olanlar için ezan ve ikameti terk etmek mekluhtur. Cuma günü şehirde bulundukları halde özürlerinden dolayı cuma namazı kılamayanlara öğle namazını kılarlarken ezan ve ikamet gerekmez. Kadınlar için de ezan ve ikamet sünnet değildir. Ezan ve ikamet bahsine bakılsın. İki, iftida yani başlangıç tek tekbiri alırken elleri yukarıya kaldırmak sünnettir. Şöyle ki, erkekler ellerini baş parmaklar kulak yumuşaklarına değecek kadar, kadınlar da parmaklarının uçları omuzlarına kavuşacak, kavuşacak kadar ellerini göğüslerinin hizasına kaldırıp o vaziyette Allahu Ekber derler. Ellerin içleri kıbleye yönelik bulunmalıdır. Birbirine karşı da bulunabilir. 3. İmam'a göre erkekler de ellerini ancak omuzlarının hizasına kadar kaldırırlar. 3. Tekbir için eller kaldırılırken parmakların aralarının zorlamaksızın biraz açık bulundurulması sünnettir. 4. İmam olan kimsenin tekbirleri ve rükudan kıyama kalkarken sözünü ve namazın sonunda her iki tarafa vereceği selamı ihtiyaç miktarı aşikarı yapılması sünnet olduğu gibi Cemaatin de rükudan kalkarken Allahümme Rabbena Lekel Hamd sözü ile ve selamı gizlice yapmaları sünnettir. Yalnız başına namaz kılan rükudan kalkarken bunların ikisini de söyler. Birinci sözün anlamı Yüce Allah kendisine hamd edenin hamdini işitir. İkincisinin anlamı Ey Rabbimiz hamd de sana mahsustur. Beş tek birden sonra namazın başında gizlice Sübhane okunması, bundan sonra Fatiha'dan önce yine gizlice eûz Besmele ile okunması ve diğer rekatlarda da Fatiha'dan önce Besmele çekip Fatiha'ların sonunda amin denilmesi sünnettir. Burada imam ile cemaat ve yalnız başına kılanlar arasında bir fark yoktur. Yalnız cemaat Fatiha'yı okuyamayacağı için Okunmayacağı için en uzun besmele okumaları gerekmez. Amin sözünün manası dualarımızı kabul et demektir. Her rekatta Fatiha'dan önce besmeleyi okumak sayı sayılan bir görüşe göre vaciptir. Fatiha'dan sonra okunacak surelerin başlarında besmele okunmaz. Yalnız İmam Muhammed'e göre sessizce kılınacak namazlarda bu surelerin başlarında besmele okunur. Sübhaneke'den maksat Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ve la ilahe gayruk. Anlamı, Ey Allah'ım, seni tesbih ve tenzih ederim. Sana hamd ve övgüde bulundurum. Senin kutsal ismin mübarektir. Senin azamet ve celalim pek yüksektir. Seni övmek de yücedir. Senden başka hak mabut yoktur. Da, Euzubillahimineşşeytanirracim demektir. Anlamı şudur, Allah tarafından kovulmuş olan şeytanın kötülüğünden Yüce Allah'a sığınırım. Bu sığınmaya teavvüz denir. 6. Namazda erkeklerin göbeklerini altında tutmak üzere, sağ ellerini sol elleri üzerine koyup, sağ ellerinin baş parmak ve serçe parmağı ile sol bileği kavramaları ve sağ elin diğer üç parmağını sol kol üzerine uzatmaları sünnettir. Kadınların da sağ ellerini sol elleri üzerine koyarak halka yapmaksızın Göğüsleri üzerinde bulundurmaları sünnettir. 8. Rükû ve secde tesbihleri Rükû halinde en az 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim denilmesi secde halinde de en az 3 kere Sübhane Rabbiyel Ala denilmesi sünnettir. 9. Rükû halinde erkeklerin ellerinin parmakları açık olacak şekilde elleriyle dizlerini tutmaları sünnettir. Kadınlar bu halde parmaklarını açık tutmazlar ve dizlerini kavramazlar. Ellerini dizleri üzerine koyarlar. 10. Bir özür yoksa kıyamda iki ayağın arasını 4 parmak kadar açık bulundurmak sünnettir. 11. KD yani tayyade oturuş ve Cs Yani secdeden doğruluk bekleme hallerinde erkeklerin sol ayaklarını döşeyerek üzerlerine oturmaları ve sağ ayaklarını güçleri yettiğince kıbleye doğru dikmeleri, kadınların da sol ayaklarını sağ taraflarına yatık bulundurarak yere oturmaları sünnettir. Bu oturuşa teverrük denir. 12. Rükuda erkeklerin inciklerini dik tutmaları, kadınların da dizlerini bükük bulundurmaları sünnettir. Bu halde erkeklerin sırtları düz olur, kadınların sırtları ise yukarıya doğru meyilli olur. 13. Secdeye varılırken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü yere koymak ve secdeden kalkarken de önce yüzü, sonra elleri, dizleri üzerine koyduktan sonra dizleri yerden kaldırmak sünnettir. Buna güç yetmezse, el ile yere dayanarak kalkılabilir. 14. Tayyatlara oturuşta ve secdeler arasındaki bekleyişlerde, ellerin kıbleye yönelik olarak oyluklar üzerine konulup bizlerin tutulması sünnettir. 15. Kadelerdeki teşehütlerde La ilahe denirken sağ elin şahadet parmağı kaldırılıp illallah denirken indirmesi sünnettir. Bunu yaparken baş parmak ile orta parmak halka edilip Diğer iki parmak bükülmelidir. Birçok kimseler bu sünneti gereği üzere yapamayacaklarından dolayı bunun terk edilmesine uygun görenler vardır. 16. Farz namazların, vitir namazının ve müekket sünnetlerin son oturuşlarında, gayri müekked sünnetlerle diğer nafilelerin her oturuşunda, tahiyattan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam okumak sünnettir. Bu salat ve selam şu şekilde okunur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim'e ve ala al seyyidina İbrahim'e. İnneke hamidun mecid ve bârik ala seyyidina Muhammedin ve ala al Muhammed. Kema barekte ala seyyidina İbrahim'e ve ala al seyyidina İbrahim. İnneke hamidun mecid. Anlamı, Ey Allah! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in ailesine rahmet et. Onların şerefini yücelt. Efendimiz İbrahim'e ve onun ailesine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz bütün hamd ve övgü sanadır. Büyüklük ve yücelik sana mahsustur. Efendimiz Muhammed'e ve onun ailesine bereket ver. Efendimiz İbrahim'e ve onun ailesine bereket verdiğin gibi. Şüphesiz bütün hamd ve övgü sanadır. Büyüklük ve yücelik sana mahsustur. 17. Bütün namazların son oturuşlarında salat ve selamdan sonra iki tarafa selam vermeden önce dua edilmesi tünnettir. Bu dua Kur'an-ı Kerim'in mübarek dua ayetlerinden biriyle yapılmalı ve veya bunlara benzer bulunmalıdır. Kullardan istenebilecek şeyler hakkında olan ya Rabbi bana şu kadar para ver şeklinde dua edilmesi caiz görülmemektedir. Namazların sonunda adet edilen dua Rabbena atina fid haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina Yani ey Rabbimiz bize dünyada bir güzellik Ahirette de bir güzellik, iyilik ve mutluluk ver. Ve bizi ateş azabından koru demektir. Amin. 18. Namazların sonunda selam verirken, yüzün önce sağ tarafa, sonra sola çevrilmesi sünnettir. 19. Sütlü edinilmesi sünnettir. Şöyle ki, sahra ve benzeri açık yerlerde namaz kılan kimse, önünden başkasının geçmesini umuyorsa, sağ ve sol kaşının hizasına en az bir arşın boyunda, Secde yerinin önüne kalın veya ince bir ağaç diker. Dikilemiyorsa ağacı boyunca uzatır veya önüne uzunlamasına böyle bir çizgi çizer. Eline yarım daire şeklinde bir çizgi çizilmesi de caizdir. Direk ve sandalye gibi şeyler de sütre işini görürler. Cemaatle kılınan namazlarda yalnız imamın önünde sütre bulunması kafidir. Namaz kılanın önünden geçilmesi edebe aykırıdır. Günahı gerektirdiğinden bundan kaçınılması lazımdır. Namaz kılan kimse önünden geçmek isteyen engellemek için Subhanallah diyebilir. Eliyle, gözüyle yahut başıyla hafifçe işaret edebilir. Sütrenin bulunması namaz kılanın dağınık düşüncelerini kaldırıp ibadet için bir araya toplamaya ve gönlünü bir çerçeve içinde tutmaya yardımcı olur.